Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbil Azim Ve salatu vesselamu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ejma'in anna ba'dı Şimdi fiil-i muzariye en son geldik Fiil-i muzariye haldenini göreceğiz çünkü biz demiştik fiil-i muzariye bir emir fiil-i mebli'dir dedik fiil-i mazi de mebli'dir dedik فَيْلِ مُزَارِي مُعْرَب'tir. Onlar mebni olduğu için sadece onların mebni hallerini anlattı bize İbn-i İşe'nin Rahimullah. فَيْلِ مُزَارِي ise olduğu için şimdi nasıl muğrab Ne zaman merfu, ne zaman mansur, ne zaman mecrûr? Şimdi bize onları anlatacak. Fasun يُرْفَعُ الْمُدَارِعُ مُزَارِي مَرْفُو olur خالiyen yoksun olduğu zaman min nasibin ve nasb edici bir edattan ve ve cezme edici bir edattan yoksun olduğunda bunlar bulunmadığında fiil muzari merfu olur. örnek yakumu zaidun yakum zeydun misalinde olduğu gibi yakumu fiil muzaridir. Bunu irab ederken nasıl söyleyeceğiz? diyeceğiz fe'lun muzari ve cazimlerden tecerruf ettiği için ve alamı tarafıhi adma zahir zahiri damedir diyilir. Ecmâ'n nahviyûna nahivciler icma ettiler ala enne'l fi'le'l mudari' fi'l soyutlandığı zaman minen edici ve edici olan edatlardan. merfu olur. senin sözünde olduğu gibi وَيَقْعُدُوا عَمْرٌ İki örnekte de fîl Muzali'nin başında hiçbir amil gelmediği için yani kendi halinde mübarek olduğu için merfuh olmuştur يَقُومُوا وَيَقْعُدُوا وَإِنَّمَا اَنْكَ اِخْتَلَفُوا اختلاف ettiler فِي تَحْقِيقِ الرَّافِعِ لَهُ onu merfuh eden şeyin tahqiqinde ihtilaf ettiler Yani o zaman kolunun iki vecihi var Birinci vecihi Nevasıf ve cevazından yoksun olan fiil-i merfu olduğunda, nahiyyucular ittifak etmişler. Bu birinci verir. İhtilaf ettikleri konu ne? Onu merfu eden şey nedir? Burada ihtilaf etmişler. Tamam mı? Birinci görüş. Ferra dedi ki ve ashabu ve onun ashabı rafi'uhu onu ref' eden şey nefsü tecerrudihi mücerret olarak tecerrüt etmesidir. Minen nasibi vel jazimi. Nasb edici ve cezm edici edattan tecerrüt etmesi zatında onu merfou eden şeydir. Demiş. Başka bir sebep yoktur. Bu birinci görüş. وقال الكسائي Kisائي dedi ki حرف المدلعط Onu merfu yapan şey başına gelen نأيت harflerinden nun elif, ya ve ta'dır. Demiş. Bu da Kisائy'nin görüşü. وقال سعلب Sa'lep dedi ki مدارعته ismi Onun isme olan benzerliğidir ee, demiş mudara aduğu ismi onun isme olan benzermesidir ee, demiş. Ve bâsîler dediler ki, hulûlu muhalle ismi hulûlu yerine geçmesidir muhalle ismi ismin yerine ismin yerine geçtiğinden dolayı cümle içerisinde fiili muzari demişler bundan ötürü ee, o da merfudur. isim nasıl ki teçrüd ettiğinden merfudur fiilimizlerde tecerruf ettiğinde ve merfu olur. Kalu dediler ki ve lihaza bundan dolayı idha dahili aleyhi ona dahil olduğu zaman en len lem ve lemma bunlar dahil olduğunda imtane arafuhu onun merfu olması mümteni oldu demişler. Li'enne'l isme çünkü isim la yaqa bu harflerden sonra vakı olmaz. Feleysa hina izin o zaman değildir halalen Mehallel ismi ismin yerine geçen bir durumda değildir e, demişler. Şimdi dört tane görüş saydı bize. Fil-i merfu ölen eden şey nedir? Bir, nevasıf ve cevazımdan tecerrüt etmesidir dedi. İki, mudaraat harfleridir dedi. Yani başında gelen harflerdir dedi. Üç, isme olan benzerliğidir. Neyi kastediyor isme olan benzerliğinde? İsme benzerlikten kastettiği şey? Muğrab olmasın. Başka? Yani Mâna olarak, olarak ismin manasına vezet edildiği için. Mâna olarak ismin manasına vezet edildiği için. Manda ismin merfuk olamıyor. Tamam bu muğrab yönünü söyledi. Bir şey mi söyleyeyim? Bir şey söyleyeyim Bir zaman yönünden de öyle değil mi? Mesela isim bütün zamanlar için. Yani zamandan soyutlanmış isim. Fi'li Muzari'nin zamanı da geniş zaman. Yani hem şimdiki zamanın içerisine alıyor, hem de gelecek zamanın içerisine alıyor. Dördüncüsü ne? Dördüncü görüş, demiş ki ismin yerine geçme özelliğine sahiptir. Mesela sen Zeydun Qayymun dediğin zaman Zeyd Mugtada Qayymun onun haberidir. Zeydun Yakumu dediğin zaman Zeyd Mugtada Yakumu cümlesi, içindeki zamirle beraber onun haberidir yine. Yani sen fiil-i ismin yerinden, haberin yerinden kullanabiliyorsun. Bu dört tane görüşü saymışlar. Şimdi i̇bn Şem kendi görüşünü söyleyecek. وَأَصَحْهُ الْاقْوَالِ الْاَوَّلُونَ Görüşlerin en sahihi birincisidir ve huve allazi o şeydir ki yecri ala elsinetil muribina i'rab edicilerin dillerinde cari olan da budur muribin i'rab ismi ismü fail yani i'rab eden kişi demek elsinel lisanın çoğulu yecriden cerra yecri yani akıyor koşuyor anlamında ve huve allazi o şeydir ki yecri cari oluyor ala elsinetil muribina i'rab edici olanların dillerinde cari olan budur ya kulune diyorlar ki merfuun mef'udur بِتَجَرُّدِهِ مِنَ الْنَاسِبِ nasb edici ve cezmedici edatlardan hali olduğundan ötürü merfudur diyorlar. Çoğu yarab eden de bunu söyler. Abdülkadir Curjani avamilinde geçen de söylemiştim bunu. Avamil Curjani'de e, amilleri 100 tane olaraktan belirliyor. 100 tane amil vardır diyor. Bunların iki tanesi manevidir. İki tanesi bunların manevidir. Nedir bunlar? Birincisi müptadanın Merfu oluşu ikinci fiili muzari'nin merfu oluşudur diyor. Yani onun merfu olmasının sebebi fiili muzari olmasıdır. Onun merfu olmasının sebebi mücteda haber olmasıdır şeklinde başka bir sebebi yoktur. Yani bizzat kendisidir. Birinci görüşü seçti şimdi yirmi üç görüşer diye cevap verecek. Wa yufsidu kılar kabul et kisai kisai'nin sözünü. أن جزء الشيء بير şeyin parçası bir şeyin cüz'ü la ya'malu fihi onda amel etmez yani bir şeyin cüz'ü onda amel etmez böyle bir şey Arap lügatında görülmemiştir. وقول فعل يعني قول sözünü boşa çıkarır enel mudaraate benzemesi innema ancak gerektirdiği O'nun muhrab olmasını gerektirdi. من cümle الجملة عمومة. ثم sonra يحتاجه ihtiyaç duyar kulu نوع her çeşit من أنواع العراب العراب'ın çeşitlerinden her bir çeşit ila عامل bir amel ediciye yaktadihi onu gerektiren bir amile ihtiyaç duyar. Yani diyor doğrudur. Fi'l-i Muzari isme benziyor. Yani bunda şüphe yok. Fakat Fi'l-i Muzari'nin isme benzemesi O'nun olduğu olmasını gerektirdi. Eylül Muzari'nin isme benzemesi, onun muhrab olmasını gerektirdi. Fakat muhrab olduktan sonra merfu mu olacak, mansup mu olacak, meczum mu olacak, mechur mu olacak bu bambaşka bir konudur. Bunun için ekstra bir delile ihtiyacı vardır ee, diyor. Onun için diyemeyiz ki bunun merfu olmasını isme benzerliği gerektirdi. Evet muhrab olmasını isme benzerliği gerektirdi. <gülüyor> Fâ'il murâb olduktan sonra irabın dört kısmından hangisine dahil olacağını belirlemek için başka bir delile ihtiyacımız var diyor. Onun için bu görüş doğru bir görüş değildir diyor. Sonra yelzemu lazım gelir al-el bu iki mezhebe göre yani iki mezhepten kastettiğini muzârat hafle'u nun merfu' oldu, isme benzerliği onu merfu' iki görüşe e göre ediyor. En yakun <gülüyor> el muzarinin olması gerekir. Merfu'u daimen. Sürekli melfu olması gerekir. Ve la ile bunu söyleyen de hiç kimse yoktur. Başına ne vasıf geldi mi olur. Başına cevazım geldi mi olur. Misal, ama sıf isme benzediğinden dolayı eğer merfu' olmuş olsaydı, öyleyse başına ne gelirse gelsin ismi şeyini değiştiremezdi. E, Fiilin -fi muzarininin hükmünü değiştiremezdi. Bu görüşü söyleyen de kimse yoktur diyor. Ve <gülüyor> yarudu e, reddeder قَوْلَ الْبَصْرِي۪ينَ Basri'lerin sözünü اِرْتِفَاعُهُ O'nun merfû olması فِي نَحْوِ هَلَّا yakûmu زَيْدٌ Zeyd e, kalkmadı mı? Veya da zeyd kalkmayacak mı? Zeyd kalksaya e, tarzında Bu cümle e, Basri'lerin görüşünü reddeder. Niye? لِأَنَّ isme Çünkü isim لا يَقَعُ Vâqi olmaz بعد حُرُوف التَحْدِيهِ تَحْدِيد harflerinden Teşvik harflerinden sonra e, isim vakti olmaz. Teşvik harfleri neye hastır? Teşvik harfleri fiillere hasdır. Nasıl ki izaye füccaya isme hastır. Ondan sonra fiil vakti olmaz değil mi? Hâkeza bu da e, fiile hastır. Ondan sonra isim vakti olmaz. Bu da diyor basîlerin görüşünü e, çürütür. Çünkü basîler ne demişti? İsmin yerine geçmesidir e, demişlerdi. Yani fiil muzari ismin yerine geçer demişlerdi. Fakat isim her zaman onun yerine geçmez. E niye isim onu yerine geçmez? Çünkü fiile kas olan bir edat gelirse ondan sonra ismin zikredilmesi doğru değildir demiş. O zaman burada neyi öğrenmiş olduk? Fiili muzari merfudur. Onu raf eden sebep de nevasip ve cevazımda tecrübe ediyor oluşur. Ve yunsabu bilen ve fiil muzari den ile mansup olur. nehulen nebraha. Örnek lem olduğu gibi. Lamma nezamen ki in kadal kalamu söz bitti alal halati lati uhaldeki fiha el mudari' muzari menfu olur yani bu halin üzerine söz bitti sen ikinci olarak getirdiği bil kelam sözü alal halati lati yunsabu fiha fiil kendisinde mansup olduğu hali zikretmek için getirdi ve zalike bu ila dakhala alayhi onun üzerine dahil olduğunda harfun min huruf alba 4 harften bir tanesi dahil olduğu zaman fiil-i mansup olur. Nedir onlar? vahiyen, vahiyen, key, even ve an. Bu dördü dür fiil başına geldi mi herhangi biri fiil-i mansup olur. Ve bada bil-kelami ala len ve başladı bil-kelami ala len. hakkında konuşmayla söze başladı. Niye? Di enneha çünkü o mulazimatul linasb. Nasba mülazimdir. Yani her halücerde nasb edici bir edattır demiş. Değişmez. Bi hilafil bavaqi kalanların hilafına. Kalanların hepsinin şartları var. Öyle değil mi? Kalanların hepsinin tafsilatı var diğer üç edatın. Ama len'in böyle bir durumu yok. Len her halücerde nasb edici bir edattır. Wa khatama bil son verdi bil kelami ala en. En enne sözü bitirdi sözün sonunu en yaptı. Niye? Li tu'lil kelami 'aleyha. Onun üzerindeki sözün uzun olmasından dolayı yani enin tafsilatı çok olduğundan eni en sona erteledi demiş. Şimdi len fiil-i başına geldiğinde fiil-i muzari'yi nasp Len sonra len yuktuba len yuqtala ila Peki ne anlam ifade eder? Ifade ettiği anlamı göreceğiz şimdi. Len harfun harftir. Harfsa o zaman ne demiştik? Bir irabta mahalli yoktur. Çünkü harftir. Yufidu fayda verir en nefye olumsuzluk ve istihbara ve gelecek. Bir ittifakı ittifak yani L nahimciler arasında ittifak olan şey nedir Lenin nefye ve istihbara delalet ediyor olmasıtır. Yn soru dediğimizde yardım eder. başına len getirdiğimde iki işlem yapar birisi fili muzarı geniş zamanda gelecek zamana çevirr İ ikincisi fili anlamını olumsuz yapar yardım etmeyecek len yektuba yazmayacak len yaqtula öldürmeyecek gibi ve la yaqtadi te ve la yaqtadi gerektirmez tebiden ebedilik anlamı hilafen liz-zamahşeri zamahşerinin hilafına fi'un muzecih bu muzecinde yani bu kitabında lenin hem nefi hem istikbar hem de tebit anlamına geleceğini yani ebediyen yapmayacak ebediyen yazmayacak gibi bir anlam ifade ettiğini söylemiş Walatekeeden ve tekekte ifade etmez. Khilafenle muvfit keşfihi onun keşifinde söylemiş olduğu görüşün khilafına. Bel bilakis kavulu keşnen sözün lan aküme kalkmayacağım yani gelecek zamanda muhtemel ihtimallidir. Li an turide bıdalı keşnen bununla istemen. Aln kelat aküme ebeden ebediyen kalkmayacağım da diyebilirsin. Buna da ihtimallidir. وأنك لا تقوم وسنقف ميجاسن في بعض ازمنه المستقبل مستقبلin bazı zamanlarında geleceğin bazı zamanlarında kalkmayacaksın anlamına da gelebilir. Wa huwa o muafiqun liqulika sanashu sozune muafıktır la kalkmıyorum sözüne muafıktır fi adami ifadeti ta'kidi ta'kidi ifade etmemesi babında. Şimdi normalde len'in e, bir edat olduğunu biliyoruz ama anlam ifade ettiği konusunda Nahibcilerin arasında ittifak olan konu ne? Len fiil-i muzali gelecek zamana çevirir ve olumsuzluk ifade eder. Fakat Mu'tezile, özellikle Mu'tezile alimleri lene iki tane anlam daha yüklemişler. Demişler len ebediyet ifade eder, bu birincisi. İkincisi de tekid te ifade eder, kesinlik ifade eder. Bunu niye söylemişler peki? Bunu söyleme sebepleri? Musa Aleyhisselamla ile Allah'ın arasında geçen o meşhur konuşmadan. Dedi ki Ya Rabbi, قال رب اَلِنِي اَنْزُرْ اِلَيْكِ ya Rabbi ben sana bakmak, seni görmek istiyorum dedi. Allah azze ve celle ne dedi ona? Kalelen terani. Sen beni göremezsin dedi. Şimdi bunlar sen beni göremezsin dendiği zaman hani sen beni göremezsin. Yani ama daha daha ileride görebilirsin mesela. Bir geleceğin belli dönemlerinde göremezsin. Mutezile ise Allah'ın görülemeyeceğini savunduklarından ötürü demişler bu ebediyet ifadeler. Yani len terani ebeden. Sen beni ebediyen göremezsin. E, demiş olduğu dediler. Bugün bir de bu tekkil ifade eder. Yani bu kesin, muhakkak sen beni göremezsin dediler. Hatta yani mutezile bu konuda işi o kadar ileri götürmüş ki Allah görülebilir mi tartışmasında bile küfür kabul etmişler. Yani hani böyle bir tartışmayı bile bu ayetten sonra e, küfür olaraktan e, kabul etmişler. Fakat ehl Sünnetin alimleri ne demişler? ehl Sünnetin alimleri demişler ki len böyle bir anlam ifade etmez. Kur'an-ı Kerim'de buna muhalif olan şeyler var. Mesela ne gibi? Allah Azze ve Celle kef ne diyor ki وَلَنْ iden إِذَاً أبداً. Siz o zaman ebediyen kurtulamazsınız diye Şayet len ebediyet ifade etmiş olsaydı Allah'ın bir daha ebeden kelimesini kullanması anlamsız olurdu وَلَنْ يَتَمَنَّهُ ebeden Onlar ebediyen ölümü temenni etmeyecekler dedi Allah'ın kimin için söyledi bunu Yahudiler için söyledi Tabi burada muhtezilenin de kendine göre delilleri var Mesela onlar da Hat suresine bir ayet kelimeyi zikrediyorlar Allah Teala diyor ya eee Ya Yuhannasu duri ve mesalun fastemi'u la. Ey insanlar bir misal verildi ve o misalı okuyacağız. İndilerzen ted'una min dunillahi sizin Allah'ın dışında çağırdıklarınız layahluqu dubaben ve law ijtama'u le. Hepsi toplansalar bir tane sineği yaratamazlar. Layahluqu yaratamazlar diyor ya Allah yaratamayacaklar. Bu ebediyettir diyorlar. Yani ebediyen hiç kimse e, sinek yaratabilir mi hiç kimse sinek yaratamaz diyorlar. Demek ki burada ebediyet ifade eden. Fakat e, ehli sünnet alimleri demişler ki burada ebediyeti zikreden yani ebediyeti gösterenden değil nedir? Tahaddidir. Burada ebediyeti gösteren değil tahaddidir. Çünkü Allah meydan okuyor. Meydan okuma da kıyamete kadar devam eden bir şeydir. Doğru mu? Allah'ın meydan okuması kıyamete kadar olan bir şeydir. Yani meydan okumadan biz bunu çıkarıyoruz yoksa lenden biz bunu çıkarmıyoruz Allah Azze ve Celle şunu diyor eğer ilahın vasfı nedir ilah? ilahın vasfı yaratıcı olmasıdır doğru mu? Kavaidul Erba'da biz ne görmüştük hatırlıyorsanız biz demiştik ki bir Allah'ın mahbud ve ilah olmasının en açık delili Allah'ın hüccetini halkına ilham etmesinin delili Allah'ın yaratıcı olmasıdır ondan dolayı Kuran-ı Kerim'de yüzlerce ayette Allah onların tapınlıklarından halkı nefretmiştir yani yaratamıyorlarsa o zaman onlar ibadeti de hak etmiyorlar demektir. Buradan neyi anlıyoruz? Yaratan ibadeti hak edendir diye. Yani Allah onlara bunu gösteriyor. Çağırın sinek yaratsınlar bakalım. Hani en tiksindiğiniz en küçük hayvan. E bunu yaratamayacaklarına göre demek ki onlar ilah olamazlar. İlah değillerse onlar ibadeti hak edemezler. Burada ebediyet anlamını verenlendi. Burada ebediyet anlamını veren Allah'ın onlara meydan okulmasıdır. Yani tahaddidir. Buna benzer muhtezilerin getirdiği bütün deliller de böyledir. Yani bakın e, karşılaşırsanız hepsi tahaddi içeriklidir. Hani onlar Kur'an'dan hiçbir ayet getiremeyecekler. <gülüyor> Misal, bu da tahaddidir. Yani Allah önce meydan okuyor. Hadi getirin bakalım onun mislini. Onlar getiremeyecekler. İlâ ahireki. Tamam. Bu da bize neyi gösterir? Daha önce de bunu söylemiştik. Değil mi? Çünkü en önemli mesele hiç kimse. Mesela bu şeyin keşafı, e, zamakşerinin keşafı. Zamakşeri, e, fikıhta hani hanefi, hanefi olduğundan ötürü Genelde böyle rağbet gören bir alim. Bir de edebiyatçı olması hasebiyle işte bela, keşaf böyle hani Kuran-ı Kerim'in belagat yönünü ön plana çıkaran bir tefsir. Bundan dolayı keşafa çok aşırı önem verilmiş. Hatta bizim medreselerde okutulan beydavi tefsiri var. Yani doğu medreselerinde beydavi tefsiri okutuluyor mesela. Beydavi tefsirin de bunun muhtasarı olduğunu söyleyenler var. Hani bunun bunun muhtasarı olan beydavi tefsiri. İşte işin belagat yönünü ön plana çıkarıyor. Ama kimse akidevi yönüne bakmamış. Yani şeyin, zamakşeğinin akidesi muteziledir Mutlaka bu akidesini Kur'an-ı Kerim'e yansıtır. Buna bakmamışlar. Hiç kimse kendi akidesinden hali olaraktan kimseye ders vermez. Yani her kim bir insana ders veriyor veya bir kitap takdim etmişse, mutlaka o kitabın içerisine kendi akidesini de sokuşturmuştur. Başkası da mümkün değil. Onun için dikkat etmek lazım. Bir şey okurken, bir şey dinlerken dikkatli olmak lazım. Tamam ve la tqa'ulan li du'aa'i lan du'aa olmaz yani dua içinde de olmaz. Çıkalıfın ibn Sırıç, ibn Sırıçın çıkalıfına. Ve la onun delili yoktur, ve la hujete ona delil yoktur. Fi ma istedde labihi delil aldığı şeyde, min kovuhi teala Allah'ın sözünden. "Kâla Musa aleyhisselam diyor ki Rabbi Rabbim, bima ana amte senin bana nimet vermenin karşılığında. فَلَن أَكُونَ ظهيرا لِلْمُجْرِمِينَ فَلَن أَكُونَ اولميا ظاهرا مساعد ل المجرمين بن مجرمين ل yardımcı olmayacağım mudda'yen yani ibni saraci kastediyor iddia ederek en ma'nahu bu ayetin manası feja'alni la akun zahiran yani beni kıl ki olmayayım yani beni yardımcı olmayan bir halde kıl demiş imkani على al-nafi al حملها li imkani hamliha anahu haml mümkün olduğundan dolayı ala al-nafi al-mahdi khalis olumsuzda khalis nefiye haml etmek mümkün olduğundan dolayı wa yakunu zalike bu olur muahadatan minhu li la ondan bir söz olur lillah subhanahu ve taala Allah'a bir söz olur destek vermemek üzere mujrime herhangi bir mücrim'e cezaen karşılığı olarak bu nimete, التي o nimet ki en'ama biha aleyh Yani Allah onunla kendisine nimette bulunmuştur. Şimdi burada bu ayet-i kerime neyi anlatıyor? Musa birini öldürüyor. Ee, işte birine yardım edeyim derken birini öldürüyor. Birini öldürdükten sonra da قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِهِ Dedi ki Allah'ın bana beni affet, Allah da onu affetti. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ rahim. Rabbî رَبِّ بِمَا نَعَمْتَ عَلَيَّهِ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِرًا لِلْمُجْرِمِينَ Şimdi Allah onu affedince Musa da Allah'a dedi ki Ya Rabbi senin bana verdiğin bu nimetin karşılığında ben asla bir daha bir mücrime, bir suçluya dostluk yapmayacağım diye. Ayetin orijinal manası bu yani Musa Allah'a söz veriyor. Hani senin nimetine karşılık. Ben asla bir daha böyle bir suç, böyle bir cürüm işlemeyeceğim. Çünkü sen beni affettin bu sefer. İbn-i ise bunu farklı anlamış. Demiş ki Musa Aleyhisselam burada dua etmeye devam ediyor. Yani hani önceki ayette dua etti ya. Allah'ım beni affet dedi. Şimdi devam ediyor söze. Allah'ım gene beni kıl. Yani beni affet ve beni mücrimlere yardım etmeyecek şekilde kıl. Peki biz sorduk İbn-i Saraca. Dedi ki burada duaya dellet eden şey nedir? Lendir dedi. Len bazen dua anlamına da gelir dedi. Şey dedi ki nişan böyle bir şey yoktur dedi. Bu Musa Aleyhisselam'ın Allah'la sözleşmesidir. Yani bu nimete karşılık ben bir daha böyle bir şey yapmayacak. diye. Buraya kadar len'in manasını anlattı Şimdi len nereden gelmiş? Bir harf olarak len Araplar onu vada ederken birek len diye mi vada etmişler? Yoksa birkaç kelimeyi bir araya getirip milleni oluşturmuşlar? Aslı olan nedir? Araplar leni vada ederken len diye vada etmişler. Ama başka görüşler de var. Buradan sonrası sonra onu anlatıyor. Velahiye o değildir. Murakkebetu muraakket değildir. Yani iki şeyin bir araya gelmesiyle oluşmuş değildir. Mil la ve Yani la ve anneden oluşmuş da değildir. Bazıları demişler aslı la ve en'dir. La ve bitişmiş. iki tane A yan yana gelince ikisi de ağır olunca len olmuş. Hasfetmişiz onu len olmuş. Sahufifetil hamzatu hamza hasfolu takfifen, Hafiflik olsun diye. Hemze niye hasfoların ağzından? Hemze buradan gelir. Boğazın en altından çıkar. En ağır olan harf hemzedir. Yani çıkış itibariyle en ağır olan harf hemzedir. Bundan dolayı Araplar genelde hemzeyi ne yaparlar? Hemzeyi sürekli hasfederler. ederler. فحوزفة الهمزة تخفيفا olsun diye hemze götürülür. Hasf edildi. والألف Elif de götürdü. Niye? لِلْإِلْتِقَاءِ İki sakin yan yana geldiğinden dolayı la لا وأن Hemzeyi götürdük ne kaldı? لا kaldı. İki sakin yanaya geldi. Bir elif sakin, bir de Şedeli Nun'un birinci, Nun'un sakin. Ne yaptık Elif de götürdük, Len kaldı demiş. Khilafen el Khairi, görüşü buymuş, onun khilafına. Walla asl'u hava onun aslı değidir, la la değide fa ubdilat elif nununa, fa ubdilat değiştirildi elif'u elif nununa nun ile değiştirildi. Khilafen el Farai, Faranın Yani Farada demiş ki bunun asl'u ladır. la'nın sonundaki elife beden nun getirdiler, Elif'i götürdüler. Demiş Len kaldı. Bu da değildir demiş. Radic olan lenin Araplar onu ilk vada ettikleri zaman len olarak koymuşlar. O zaman fiil-i muzari nasb eden edatlardan bir tanesi len'dir. Len لن nefiv ve istihbal anlamı ifade eder. Len'in tekit, ebediyet ve dua gibi anlamları yoktur. Tamam? Ve Araplar onu vada ettiğinde len diye var etmişler. Konumuzun özeti bu. İki Fiil-i muzari nasb eden ikinci edat. Ve bi mastariyet anlamına gelen key demişim. Nahu li keyla tesavv ayetinde olduğu gibi asıl bunun ne olması lazım tesavv ne olması lazım değil mi? Nasb halinde olduğu gibi geçen derslerimizde gördüğümüz ef'ali hamse nasb halinde bunun hazfiyle mansup olur dedik. En nasibu ikinci nasb edici edat keyf keydir. Ve inne ma takunu nasibeten o nasb edici bir edat olur ivakaanat mastariyeten mastariye olduğu zaman biz demiştik mastariye dediğimizde ne anlayacağız otomatikmen? mastariye dediğimizde mastaliyet harfi ve kendinden sonra gelen kelime tek bir kelime gibi masar olaraktan kabul edilir. Tamam? bir menzileti en en menzilesinde. Ve inna ancak takunu oluyor كذلك yani mastariye olup mansup ediyor idade khalat aleyhi'l Ona lam dahil olduğu zaman lafzan lafız olarak K.üori Teala, L.ıkiy la teseb, Kim başına l.ıe mişin? Farkındayısınız. L.ıkiy la ykona, L.ımueminlere harj, Müminlere sıkıntı olmasın diye. L.ıkiy la teseb, müsüssü diye düşmeyesiniz diye. ev takdire. Veya lafızda yok. Fakat sen o varmış gibi takdir edersin. Örnek. C.ıtuk'e sana geldim. C.ıtukri meli bana ikram etmen için. İfakat derde takdir ettiğin zaman, Enle asl'a asıl L.ıkiy. Yani ''ciğtuke likeyi tukrimeni'' diye takdir ettiğin zaman böyle olur. وَاَنَّكَ مُوَقَّقْقِكِ سَنْ حَزَرْتَ حَسْفَدْتِنَ istigna لَمِ anha عَنْهَا بِنِيَّتِهَا O'na niyet etmiş olman seni onu zikretmenden müstahni kıldı. Seni ihtiyaç bırakmadı. فَاِنْ لَمْ تُقَدِّرِ اللَّامَ ''lam'ı takdir etmezsen'' yani ''key'' diye olursa كَانَتْ key Key olmuş olur. Ne olur? Harfe harficer harfi cer olmuş olur demiş bil menzilete lam lam menzilesinde fi dilalati alel ta'lili ta'lile delalet eden lam menzilesinde olmuş olur. Nasıl ki lam harfi cer olduğu zaman bir bir lamın bir anlamı da ta'lile delalet eder. Hakeza keyde başında li olmadığı da lafzen veya takdiren olan harfi cerdir ve eee tahlile delalet eder. Ve en mud ve kanat olur en en an nasibat mudmaratan gizli olur bar daha ondan sonra idmaran lazimen lazimli bir şekilde gizli olmuş olur. Şimdi belki aklınıza şu gelebilir. Ee, şeyden şeyden lafzan liro başında lam olmasa, lamı takdir ederek peki ondan sonra gelen fiilin muzari o zaman ne ne nasip ediyor? Veya başka bir mesela Nasıl harfi cer fiil başına e, geliyor. Doğru mu? Fiillerin ismin has alametlerinden biri harfi cer almasıydı. O zaman biz ke ile fiil muzari arasında bir en olduğunu takdir ediyoruz. Eni mudmara diyoruz zaten o da biraz sonra gelecek. İkincisi de mastariyet anlamı ifade eden lafzi veya takdili başın, başında li olan ke nasip edici edatlardan bir tanesidir. Üçüncü nasıp izen musaddaraten yani başta gelmesi gerekir. Izen musaddaraten en başta olması gerekir. Ve huwa o mustaqbalu gelecek içindir muttasilun ve fiiline bitişiktir. Bu üç özellik lazım. Musaddar, mustakbel ve muttasil olması lazım. Zaten anlatacak bunları. E veya munfasilun munfasıldır. Yani fiille ayrılmıştır. Bir kasemin kasem ile ayrılmıştır. Nahu idzen ukrimekan. Sana ikram edeceğim gibi. Ve idzen vallahi nermihum bir harbin biz onlarla o zaman harp ederiz, savaşırız demiş Şair şimdi bunlar tek tek anlatsın bize. Nasıl bu salisu üçüncü nasip edici edat izendir? Vahi o harfu u ve cezai cevap ve ceza harfidir. Yani öncesinde mutlaka bir şey geçmesi lazım ve senin ona cevap ona karşılık olaraktan izenle fiili zikretmen lazım. Yani anesaatiken <gülüyor> ben sana geleceğim izen okuyacakken ben de sana ikram edeceğim. Hani gelecek için konuşuyorsun misal. Ve kala şulubin <gülüyor> şulubin demiş ki هي كذلك o bu şekildedir في كل موضع her yerde cevap ve ceza içindir ize'nin başka bir anlamı yoktur demiş وقال الفارسي فارسية في الأكسري yani çoğunlukla demiş cevap ve ceza içindir ama her zaman değildir وقد تتمحضوا للجواب وقد yani bazen تتمحضوا sadece onun için olur maht sadece, sadece ona ait olur eğer cevabı cevap için olur. Başka hiçbir şey için olmaz. Bazen böyle de olabilir demiş. Bir delil ennahu yuqalu bazen denilir ki buke seni seviyorum. Fe taqulu sen dessen izen azunuke sadıkan. Ben seni sadık e, olarak zannediyorum diyorsun. Ya yani doğru söylediğini düşünüyorum. Tam Türkçesi. İl la mucazatan karşılık yoktur biha onunla hakuna burada. Yani böyle bir cümlede Karşılık yoktur. Hani sadece احبك demiş. Seni seviyorum. Sen de desen ki ona اذن احبك Yani buna karşılık ben de seni seviyorum. اذن nasibi olur. Cevap ve ceza olur. Ama sen diyorsun اذن اذنك صديقا O zaman ben senin doğru söylediğini düşünüyorum diyorsun. Burada karşıdakinin sevgisine bir cevap veya da bir ceza yok. Karşıdakinin sevgisine sen kendi düşünceni söylüyorsun sadece. اذن ne zaman nasip edici olur? Cevap içerisinde cevap ve ceza olduğu zaman olur. Burada ise sadece cevap var, karşılığında ceza söz konusu değil. وَإِنَّمَا تَكُونُوا ten ancak o olur edici olur بثلاثة شُرُوت e, üç şartla nasb edici olur. الأول birisi, أن تكون fi في صدر الكلام kelâmın başında واقع olması gerekir. أن تكون fi في صدر başında واقع olması gerekir. فلو قلت sen desen ki زيدن اذا desen قلت اكرمه درس ben ona ihtar edeceğim fark edersen buradan merfu gelmiş bir rafi raf ile mansup gelmemiş niye çünkü zeydun izen ukrimu bu dedim yani izen ukrimu demedim izen'i başa almadın başta gelmeyince izen nasp edici bir edat olmaz mutlaka başta gelmesi lazım el ikincisi en yekuna gelecek için olması lazım fiilin içerdiği mana gelecek için olması lazım niye çünkü bu cevap ve cezadır Cevap bacaca da henüz vuku bulmamış, vuku bulacak, ileride vuku bulacak. فلو حدسك seninle konuşsa şayet, şahsın bir şahıs, bir hadifin şu sözle فقلت إذن تستق Doğru söylüyorsun desen رفعت merfu okursun Niye? لأن المراد bir halu, Çünkü kast edilen şey haldir, gelecek değildir. De. Yani adam bana bir şey söylüyor, Mesela konuşuyor konuşuyor إذن تستق diyorum ben. Doğru söylüyorsun, şimdiki zamanı kast ediyorum, geleceği kastetmiyorum onun için merfu olmaz. Eter üçüncüsü elle yufsale ayrılmamasıdır. Beinehuma izenle fiilin arası bir fasilin bir ayrıcı ile ayrılmaması gerekir gayr alqasemi qasem dışında. Yani nehu izen ukrimek'e izenle fiil sonrasında gelen fiil bitişik olacak aralarına bir fasila girmeyerek Bunun tek istisnası nedir? Mesela şöyle deseydin izen Kat ukrimuke demen lazımdı. Doğru mu? Kat getirsen mesela aralarına böyle demen lazım. İzen mesela desen edesen ukrimuke diyeceksin. Aralarını ayırmış oldun. Çünkü ama kasem sokarsan araya kasem soksan kasem böyle bir şeyi değiştirmez. Bunun istisnası İbn Hişama göre kasem bir demiş. Ne demiş şair? İzen vallahi ukrimuke mesela sözünde olduğu gibi. Burada da bir şiir vermiş bize. İzen o zaman vallahi Allah'a yemin olsun ki nermiyehum biz onlara rama mi fırlatmak demek, atmak demek. Allah Azze ve Celle diyor ya vallahi rameyte izrameyta velakin Allah arama. Attığında sen atmadın, Allah attı. Rama atmak demek. Ama e, buradaki kullanımından kasıt tam olarak ney Savaş ilan etmek. Savaşı onlara fırlatmak, onlara harp ilan etmek. İven vallahi nermiyehum bi Biz onlara harp ilan edeceğiz. Tuşii bu tifle çocuğu yaşlandırır min kablilmesi bir yaşlılık dönemi gelmeden önce yani öyle kötü günler yaşayacaklar ki öyle zor öyle korkutucu günler yaşayacaklar ki çocuklar bile yaşlılık dönemi gelmeden yaşlanacaklar yani biz öyle savaşçı bir kavimsi demek istiyor ee, şey burada izenle Nermi arasında e, vallahi girmiş Kasem girmiş ama buna rağmen izen Neremi'yi nasebetmiş e, Nermiye um diyoruz. Ama başka bir şey girseydi aralarına fasıla o zaman ne yapacaktık? Nermim diyecektik. Yani ya'yı hareketli okumaya takdir edecektik değil mi? Dammeyi takdir edecektik onun. Falou kulta izen ya Mesela sen desen ki şayet izen ya o zaman Ey Zeyd desen kulte ukrimuke. Ukrimuke dersin. Merfu okursun. Niye? Çünkü izen'den Zeyd'in arasını nida harfiyle ayırmış oldu. Ve kaza iza şöyle desen <gülüyor> İzen fiddari ukrimuke o zaman evde sana ikram edeceğim desen yine ukrimuke'yi raf okursun. Niye çünkü izen ile ukrimen arasında fiddari ile ayırdın. Ve izen yevmel cum'ati ukrimuke o zaman cuma günü sana ikram edeceğim desen zafla arasını ayırsan, caru mecrur'la ayırsan, nidayla ayırsan kullu zalike bir raf'i o zaman merfu okursun demiş. Şimdi İbn Nişan burayı niye uzattı? Bu kadar örnek verdi. Çünkü böyle düşünmeyenler var. Yani onu anlatmadı belki bize burada. Mesela İbn-i bu söylediklerinin hepsini izen ile fiilin arasını ayırdığı zaman yine izenin nasip ettiğini söyleyen alimler var. Nahibcilerin arasında. Mesela zarf, şeccar bunlar zaten zayıftır demişler. Yani hani bunlar o kadar zayıftır ki bir şeyin aralarına arasına girmesi çok fazla ona etki etmez demişler. Fakat i̇bn cumhurun yani genelin görüşünün kasem dışında hiçbir şey izen ile fiili arasına girdiğinde Mutlaka onun nasip edici özelliğini götürür, görüşünü seçtiği için Bunları da bize özellikle örnek verdi ki Hani başka bir kitap okursun kafan karışır ee, Şimdiden bil demek istediği ağabeyi edeceğiz Tamam? Anlaşıldı mı bu? İzlediğiniz Anlaşıldı. Buyurun. Buyurun buyurun. Bir şöyle bir şey görüyoruz yanlış musunuz? Yani üç tane şey arasına yerse bu nasip eder. Kasem, muda edatı. Bazıları buna zarf eklemiş, bazıları caru mecduru eklemiş. Demek i̇bn Hişam'ın görüşü sadece kasem. Kasemin dışındaki hiçbir şey bunu şey yapmaz demiş. Kasemi de niye kabul etmişler? Şi şiir bu şekilde Araplardan duyulduğu için. Yani bu şekilde bir rivayet olduğu için. Demek ki demişler eski Arap, cahiliye Arabı Kasemi izeni şeyden edeceği edatlıktan almaya şey görmüyor diye. Diğerleri bunları da eklemişler, üzerine. İbn-i görüşü bu. İbn-i bu görüşü tercih etmiş. Ben desen ki hangi görüşü tercih ederim desen. Yani Ecrümiye'nin şeyindense İbn-i görüşünü tercih edebilirsin. Bir de bunlar ben daha önce de söylemiştim hani çok fazla böyle üzerine bir şeyler bina edilmediği için çok mühim şeyler değil. Yani bunlar nahmin gerçekten fazlalık. Konuları. Hani olsa da olur. Mesela bir naif kitabından bu konuyu çıkarsan naifden ne eksilir yani? Hiçbir şey eksilmez ama maksat öyle yazmışlar. Şimdi en konusuna geldik. En en konusuna geldik. Şöyle bakayım ben. Şimdi biz bu konuya girmeden önce ben isterseniz en iyi, enin tahsilatını biz anlatalım. Sonra metni okuyalım. Öyle daha iyi anlaşılır metni inşallah. Şimdi normalde İbn İshak eni anlatırken bize biraz enin tafsilatına girecek. Niye enin tafsilatına girecekse sebep? şimdi onu anlatacağım ben. Niye enin tafsilatına girecek? Şimdi en normalde şu şekliyle olduğu zaman abiler, Arap dilinde tane 4 farklı anlama gelen en var. Ee, bunlar fiilin başına da geliyorlar. Başka şeyin başına da geliyorlar. Doğal olarak biz en fiil-i muzari dediğimizde talebel her eni gördüğünde bu nasbedici bir edattır diye bakacak. Fakat her en nasbedici bir edat değildir. Yani her en nasbedici bir edat değildir. Ondan dolayı ibni i Şen mecbur e, enin kısımlarını bize anlatacak metinde. Enin kısımları nedir? Tane tane söyleyelim. Bir, birincisi. Bir. أن المخففه يا باشا اللون أن أن المخففه olan en bu birinci endir bunun aslı nedir abiler bunun aslı en nedir? bunun aslı en Biliyorsunuz daha ileride müktetak haberden sonra göreceğiz. Ee, Huruf مشabbehe bil fiil fiile benzeyen harfler var Arap lugatında. Bunlar kaç tanedir? Altı tane. inne, enne, keenne, lakinne, leyte, la'alle. inne ve enne, abu ennedir. Bu isim cümlesinin başına gelir ve isim cümlesini ne yapar? tekil eder. Birisi mana itibariyle isim cümlesini tehkit eder. Bu mana itibariyle. Ee, peki amel olarak ne yapar? Amel edici olarak mübtedayı mansup eder, kendine isim yapar. Haberi mef'u eder, kendisine haber yapar. Zeydun ka'imun başına geldi mi? İnne Zeyden ka'imun dersin mesela. Güzel. Araplar bazen bu enneyi, bazen bu enneyi en şeklinde de kullanırlar. Araplar bazen bunu en şeklinde de kullanırlar. Tamam. Şimdi ne olmuş oldu? Böyle olunca fiili muzariyi nasbeden en ile İsim cümlesini e, müptada isim cümlesinin başına gelen ve isim cümlesini eden en lafzın birbirlerine benzedi. Öyleyse talebenin bu ikisini birbirinden ayırması, bu ikisini birbirinden ayırması gerekir. Bu en vakı olduğu zaman e, bu aynı bilmiş olduğunuz en ne gibi muamele ediyoruz buna? Yani ismini mansup ediyor, haberini merföydü. Fakat farkı şu, normal en neden enin farkı şu, ismi zamir ushendir. Şe'n zamiridir, durum zamiridir ve her zaman gizlidir. Yani açığa çıkmaz. Şiirin zarureti dışında açığa çıkmaz. Haberi ise cümle olmak zorundadır. Haberi müfred gelmez. bunun Tamam en En, aynı işini yapar. En, ennenin aynı işini yapar. Fakat farkı nedir? En neden? Birincisi bunun ismi her zaman şöyle bir tane şöyle yapalım. Şöyle ya bu en. Burada ismi bunu gizlidir. Bu, Buna damir-u-şe'n diyoruz, durum ifade eden, şe'n ifade eden zamir diyoruz. Bu isminin şartıdır, ismi zamirdir, zamir-u-şe'n'dir ve gizlidir. Haberinin şartı nedir? Haberi de cümledir her zaman. Ya isim cümlesidir veyahut da fiil cümlesidir. Fakat şeydir, fakat ee, ne demek Cümledir diyelim. Bu genelde ne zaman gelir? Elin öncesinde alime ve benzeri en'in öncesinde alime ve benzeri yakin'e delalet eden fiillerden bir tanesi bulunursa o cümlenin içerisinde gelen en ene nasibe değil ene muhaffafe mine sakila'dır yani şu sakila olan ennenin hafifletilmiş halidir niye? çünkü bazı fiiller vardır Arapçada yakin ifade ederler kesinlik ifade eder gibi mesela ne gibi? alime gibi raa gibi değil mi? başka ne vardı? Yakuna gibi, yani yakının kendi kökünden geldiği gibi, bazı fiiller yakın ifade ederler. Şimdi cümle yakın ifade eden bir fiille başladıktan sonra, cümlenin içerisinde kullanılan öğelerin de bu yakine uygun olması lazım. Mesela bir cümle yakın ifade eden alim ile başladığında, ondan sonra masnari olan en mi daha uygundur? Yoksa kesinlik ifade eden en mi daha uygundur? Elbette ki kesinlik ifade eden en daha uygundur. Doğru mu? Ondan dolayı Araplar yakınlık ifade eden bir fiille başarsa, bir fiille başarsa cümle en aslariye değil, bun en muhafefe olduğunu söylemişler. Örnek olarak da mesela Allah Kur'an'da ne diyor? Alime en seykuru minkum mardan alime bildi. Bilen kim burada Allah. Ya e Allah'ın bilgisine kesinlik ifade eden bir bilgi, doğru mu? Saen en saykuru minkum hasta olacak olanların olduğunu bildi. Biz bunu nasıl kabul ediyoruz? Bakın, alime ennehu saykuru minkum Diyoruz ki en en-i muhaffefe bi nesaqile ismihu mahzuf cümlesi, şu cümle, ondan sonra gelen bütün cümle ise ne mahallede raf mahalde bunun haberi olmuş oluyor. Tamam. Amacı doğru değil mi? İnşallah. O zaman yakın ifade eden e, fiillerden herhangi biri geldikten sonra cümlenin içerisinde gelen eni en muhafife minesakiyle kabul ediyoruz. Onun ismini e, şey kabul ediyoruz. Gizli zaviruşa en kabul ediyoruz. Yani durum bir şey hal budur ki kalanını da yani mesela şurayı farkındaysanız seyku ne diye okumadık. Eğer bu en ene nasibe olmuş olsaydı nasıl okuyacaktık? En seyakune diye okumuş olacaktık ama bu şekilde okumadık. Başka ayet aklına gelen var mı? Ayet. هَفَلَا يَرَوْنَا أَلَّا يَجِعُونَ اِلَيْهِمْ Kimin için söylüyor bunu Allah? Kabul Bu zaviya tapınca İsrailoğulları. Allah Azze ve Celle de onlara mesela Allah'ın Kur'an Kerim'de ilah olduğunu söyleyen şeylerden bir tanesi de ney? Delillerinden biri Allah'ın konuşuyor olması. Değil mi? Onun için Allah putların konuşamadığını söylemiş. Yani Allah'ın konuşuyor olması, kelam sıfatına sahip olması, Allah'ın kemaline, onun uluhiyetinin delillerindendir. Ama eş'ari ve matüridiler bunu anlamadıkları için Allah Azze ve Celle'den ne yapmışer kelam sıfatını Nefi de edememişler Kur'an'daki birçok ayetten dolayı ortaya kokteyl bir mezhep çıkarmışlar. Demişler yok kelamun nefs yok hadisun nefs şey çıkarmışlar ortaya. Fakat bizim Rabbimizin konuşuyor olması bizim Rabbimizin kemal sıfatlarındandır. Allah diyor ki görmüyorlar mı? Onlar ona bir şey söyledikleri zaman اَلَّا يَرْجِعُوا اِلَيْهِمْ قَوْلًا Onlara sözü geri döndüremiyor diye yani konuşamıyor onlara cevap veremiyor. Buradan yarab ne? Ra adamı da ne ifade eden fiillerden yakin ifade eden fiillerden. Tamam ra yakin ifade eden fiillerden bu en la da bunun açılımı ne en bir de la iki şeyden birleşmiş. Yerciu yani şey, hakkında isanız burada mansup olmamış, merfu olmuş. Niye? Çünkü bu en, en Bu eni en muhaffefe <gülüyor> <gülüyor> Yani kendisinden önce e, ifade eden bir fiil geldikten sonra vakı olan en'dir. <gülüyor> <Orjinali bu. gülüyor> Diyoruz bunun ismi ismi hudamiruhu şe'ni mahzuf Kalanında hepsi fî mehalbi raf'in haber diyoruz. Ennenin hepsi haberdir. Tamam Bu birincisi. Buna daha Zaten bu, bunun konunun tafsilatı Kitapta bazı örnekler verecek bize. Hani şimdiden anlayın niye böyle olduğunu. Ayrıyeten şeyi okuduğumuzda, müktada haberi okuduğumuzda Enne babına geldiğimizde orada da bize yine bununla ilgili bilgi verecek. Size mi? Tamam mı? Herkes bir şey yaptı mı? Tamam. Bu birincisi dedik. İkincisi ise en tefsiriye. İkincisi en tefsiriye. 2 İki. En Tabii buna biz şöyle de diyebiliriz el mufassira, Tefsir eden En Yani kendisinden öncesini En'in sonrası kendisinden öncesini tefsir eden Kendisinden öncesini açıklayan En demek Bu En normalde Arap buğatında var mıdır yok mudur bu ihtilaflı bir mesele Yani mesela İbn-i Hişam burada böyle söylüyor Hani En-i var diyor İbn-i Şatibî'nin bir kitabı daha var biliyorsunuz. en yani Hatay İbn-i Şatibî'nin en meşhur kitabı diyelim. Muhnelebib diye bir kitabı var İbn-i Şatibî. Muhnelebib'in görmüş olduğu iş ne? Muhnelebib'in görmüş olduğu iş şu. Muhnelebib böyle en derinden bütün harfleri, bütün böyle kelimeleri tek tek alır, kaç anlama gelir? Hangi anlamların delilleri nelerdir? Kim neyi kabul etmiş, kim neyi kabul etmemiş? Bunları anlatan bir kitap. Tamam Birinci ciltte hemen giriş kısmında elif harfine tabi olan harfleri anlatırken en'i de anlatıyor orada. Orada burada söylediğinin hilafını söylüyor. Diyor ki en hakkında kofiler en'in tefsiriye manasına gelmesini reddettiler. Dender ki en tefsiriye anlamına gelmez ve ben de buna meylediyorum diyor. Yani kendisi de hatta bunun delillerini de zikrediyor neden dolayı buna meylettiğini yani demek ki bir grup alim alim en etefsiliye anlamına geldiğini kabul etmemişler hani bunu bilin ama biz kendi kitabımıza şu an görmüş olduğumuz kitaba göre enin bir anlamı da en etefsiliyedir ne zaman en en etefsiliye olur üç tane şartta en kendinde bulundurduğunda en en etefsiliye olur bir enin öncesinde kale dedi anlamını içeren bir fiil geçecek ama lafları geçmeyecek tamam a kale yani dedi, içeriğinde bir fiil geçecek. İçeriğinde fiil geçecek ama ne olacak? Kale olmayacak. Yani kavul. Bu kök olmayacak. Bu birincisi. İkincisi, B, E'nin şeyi cümle olacak. Üçüncüsü, harfice dahil olmayacak. Ne lafzen, ne de takdilen harf-i cel dahil olmayacak. Mesela örnek yazalım buna. Ketebtu ileyhi. Ketebtu ileyhi. En yefalu keza. Dediğimde. Ketebtu ileyhi ona yazdım. En yefalu keza. Böyle yapmasını yazdım. Dediğimde. Şimdi. Burada en fiil-i başına gelmiş gördüğünüz gibi. Fakat fiil-i muzari'yi nasip etmemiş, fiil-i ne yapmış? Fiil-i muzari'yi olmuş. Niye peki böyle olmuş? Sebebi ne? Çünkü bakın bir, en'den öncesinde, birinci şartımızı söylüyorum, bu geçmiş. Yazdım. Aynı kale gibi, hani kalenin içeriği gibi nasıl bir şey söylersin, bir şeyi yazarsın, bir şeyi ima edersin, bir şeyi işaret edersin misal. Onun içeriğinde bir fiil geçmiş ve bu fiilde Kavul kökü yok. Yani Kavale'den oluşmuş değil bu. Ketep İkinci olarak En'in e, şeyi cümle olaraktan gelmiş Yani cümleyi izah etmişsin sen burada. Değil mi? Üçüncü olarak En'in ne başında lafzen ne de takdiren şey yok, harf hı yok. Şimdi birincisi Yani bu şartları niye koşmuşlar? Kavul dediğimiz yani Kale açıktan olsa zaten qara dese, açık olan bir şeyin tefsire ihtiyacı var mı? açık olan bir şey şimdi ben desem ki adama قُلْتُ لَهُ desem bunun tefsire ihtiyacı yok zaten, söylemiş söz bellidir onun için demişler kavur olmayacak onun içeriği olacak kateptu desem yazdım desem acaba ne yazmış adam hani bu içeriğini merak edersin İkincisi cümle olacak dedik çünkü müfret kelimeleri ey tefsir eder müfret kelimeleri ey tefsir eder müfret kelimeleri en tefsir etmez Üçüncüsü harfi gelmeyecek dedik çünkü Harfi i isimlerin başına gelir sadece o da nasıl olur en maslariye olur kendinden sonraki fiil ile beraber isim te'evilinde olduğu için başına harfi i gelmesi çok fazla etki etmez onun için demişlerine nafze ne de takdilen bu gelmeyecek mesela Kur'an'da Allah Azze ve Celle ne diyor وَاوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِسْنَعِ Nuh a.s. <Aleyhisselam 'a> söylüyor <gülüyor> Biz ona vahyettik <gülüyor> Elisna el fulka. Fulka ne demek? Fulka gemi demek, değil mi? E o biz ona vahy ettik. Elisna el fulka. Şeyi yap. E gemi yap e demiş. Bi ayyunina ve vahyna bizim gözetimizde ve bizim vahyimiz doğrultusunda Gemi yap dedi. Şimdi burada en nedir? Burada en tefsiliyedir. Niye? Çünkü oحينا vahyetik yani kalanın içeriği var içinde fakat ne yok kalanın içeriği var fakat lazu yok. Cümle gelmiş, cümle olarak gelmiş. Ne laf sen ne taftilen be gelmemiş. Böyleyse bunu ne kabul ediyoruz? Bunu en tefsiliye olaraktan kabul ediyoruz. Wa oha rabbuka ila al-nahli an ittahizi min al-jibali buyutan. Senin Rabbin arıya vahyeti. Dağlardan kendine ev edin diye. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ Şimdi Rabbin vahyetti, hemen insan düşünüyor acaba neyi vahye etmiş, şeyi bekliyoruz. اَنْ Edin, bunu vahye etmiş dağlardan. Mesela diyor. وَأَوْحَيْنَا إِلٰى Musa مُوسَى اَنِرْدَعِيهِ Biz Musan annesine vahyetti ki onu emzir. Mesela diyor Allah Azze ve Celle ve nada ashabul cenneti ashaban nari an kad vecedna ma vaadana rabbuna hakka ve nada ashabul cenneti cennet ehli cehennemlileri çağırdı an kad vecedna ma vaadana rabbuna hakka biz rabbimizin bize vaad ettiğini hak olduğunu bulduk fehel vecedtum ma vaadara buldunuz mu rabbbinizin size ettiğinin hak olduğunu diyor buradaki en en tefsiriyedir yani o ne anlama geldiğini açıklamak şimdi öyleyse bu en en nasibe değildir, en e, dedik. Bu da ikinci kısım. Üçüncü kısım ise, bu da zahide. en zayide. En zayide. Bu bazı yerlerde vakii olur. Bunu zaten kitabımızda anlatacak. Yani belli yerler var Arapçada. Buralarda en ziyade olur. En, bu en nasibe değildir, Masteriyed değildir. Bu en ne enidir? Bu en ziyadedir. Tabii biz ne demiştik? Biz şunu söylemiştik, hatırlarsanız daha önce demiştik Araplarda kaydeyi kubra nedir? Kaydeyi kubra her zaman e, az kelam ile çok şey anlatabilmektir. Yani zaten belagat da budur. Çok konuşarak çok şey anlatmak değil, az konuşarak çok şeyi anlatabilmektir. Bazen Araplar bir kelimeyi tehdit edecekleri zaman tehdit etmek istediklerinde özellikle. E üç dört defa onu tekrar etmeleri gerekir. Mesela ben Zeyd'in geldiğini tehkit etmek istersem ne demem lazım? Caa Ca, e zeydun, ca, e zeydun, ca e zeyd'un Bu tehkit işiyle Arapların kaide-i kubrası çakışıyor birbiriyle. Yani her insan konuşurken tehkide mutlaka ihtiyaç duyuyor. Alemlerin Rabbi olan Allah bile hani söz söylediğinde sözü en doğru olan Allah bile bazen sözünü tehkit etme ihtiyacı duyuyor. Doğru mu? İnsanlar için. İnsanoğlu hayda hayda tehkide ihtiyaç duyuyor. E şimdi ben hem tehkit yapacağım ama tekidin kuralı tekrar, bir şeyi tekrar etmekle tekidi diyor. E bu da Araplardaki kaide-i kubraya aykırı, yani belagata aykırı, az şeyle çok şey anlatmaya aykırı. Araplar bunun orta yolu bulmayı düşünüyor. Ne yapalım? yani Hem tekid yapalım, hem çok konuşmayalım demişler. Biz demişler eğer alakasız bir harfi alakasız bir noktada ziyade yaparsak, onu gören gördüğü anda anlar ki bu harf burada fazla, bu edat burada fazla. Peki bu niye fazlalaşmış, tekid etmek için. Işte. Tamam. Yani hani hem anlamı bozmayacak, oraya hiç alakasız. Mesela ayet kelimede Allah ne diyor? "Ve lemme encaat rusuluna Lutan si'a bihim ve daqa bihim zaran." Ve rusuluna Lutan. Biz resullerimiz Lut'a geldiği zaman. Tabii burada ene ihtiyaç yok. Ve lemme encaat rusuluna Lutan desen tamam. Çünkü bir ayet sonra İbrahim'de eni kullanmıyor mesela Allah. Ve lemme rusuluna İbrahim ediyor. Rasullerimiz İbrahim'e geldiği zaman diyor. Ama bir önceki ayette ve lemme encaat rusuluna Lutan Diyor. Burada neyi anlatmak istiyor Allah azze ve celle? bize? Kelamını tehkid ediyor Allah. Ve bunu yaparken de elini kullanıyor. E en burada zaten bir anlam ifade etmediği Arapçayı bilen insan görür görmez bunu anlar. Demek ki bu ziyade bütün. Ziyadelerin ifade etmiş olduğu anlam nedir? Ziyadelerin ifade etmiş olduğu anlam Arapçada tehkiddir. Bu üçüncü el. En-i tamam. hani ne işe yarıyor derseniz en-i zayide tehkid işine e, yarıyor. Bu üçünü anladıysak en-i mukhafata olmayan, en-i tefsiriye olmayan ve en-i zaide olmayan bütün emler fiil-i muzariye eden en mastariyedir. Tamam Bu üçü olmadığı zaman geriye ne kalıyor? Geriye nasip edici olan ve mastariyet anlamını taşıyan en kalmış oluyor. Evet. Şimdi biz bunu buradan okumuş olduk. Yani ben anlatmış oldum bu haftada. İnşallah bir dahaki dersimizde de artık metnimizi, enle ilgili kısmını okuruz. Evet. bu دَعْوَرْنَا اَلْحَمَّدُ لِلّٰهِ